Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler deniz Ahmet Taş getiren İslam'dan Hayata Ölçüler programında birlikteyiz Muhterem Nurettin Yıldız hocamla Hocam hoş geldiniz Hoş bulduk hocam Allah Nasılsınız? Afiyetçesiniz inşallah Elhamdille. Elhamdille. Allah afiyet versin Cemiyen ee, Hocam bugün e, Müslümanlar arası ilişkiler konusunu Konuşalım diye e, inşallah düşündük birlikte. E, yani böyle bir ilişkilerde bir problem var hocam. Yani hatta öyle şeyler oluyor ki mesela Allahu Ekber diyerek e, gene Allahu Ekber diyen bir insanın boynunu vuruyoruz gibi. Yani bu en uç şeylerde bu tarz hadiseler e, yaşanıyor. Yani bir yandan e, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Müminler kardeştir. Ancak, Ancak kardeştir. Hatta şey var, kuvvet e, yani tekit te var. Ya, evet. Ancak kardeştir. Yani belki her Müslümanın da en çok dinlediği ayetlerden birisi inne müminune İhvetin. ihvetün. Yani bu ayeti Kur'an'dan çok az şey bilenler bile Belki onlarca kere vaiz hocalardan duymuşlardır camilerde. Yani kardeşlik İslam'ın müminler arasında tesis etmek istediği önemli ilişki tarzından birisi. Ama yani problem var dediğimizde de ortaya konacak. Yani çok örnek var. Ya bir yandan bireysel ilişkilerde, yani birbirine yönelik kıybetti, şudur budur bir takım davranışlar. Bir yandan daha geniş manada. Yani farklı, diyelim ki etnisite farklılıklarından dolayı, mezhep farklılıklarından dolayı vesaire ortaya çıkan e, ve kardeşlik çerçevesine sığmayacak e, bir takım şeyler var. Yani biraz isterseniz genel manada olayı nereye oturtalım, oradan başlayalım, biraz genişçe konuşalım problemlerden kaynaklanıyor ondan sonra biz kardeş olamayacak mıyız yoksa e, yani hayali bir şeyden mi bahsediyoruz kardeşlik deyince ee, ya neden kardeşlik olması istendi Rabbimiz tarafından Bütün bunları şöyle bir herhalde Yani şu anda bizi dinleyen e, Pek çok insan da e, Bunları önemsiyordur ee, Böyle biraz enine boyuna konuşalım diye düşünüyorum İnşallah. Buyurun hocam Bismillahirrahmanirrahim Yahudilik Yakub Aleyhisselam'ın çocuklarından Yahuda isimli birisinin etrafındaki bir dinin adıdır. Evet. Yani aile dinidir. Evet. Diyelim. Büyümüş ayrı bir yani. Kavmi bir din Kavmi bir denir zaten. Din. Filan Salih Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam filan bölgeye gelmiş. Bölgesel bir dindir. İslam ise kainat dinidir. Cihan şumul diyoruz. Yani bütün kainatı Kayna. katsıyor. Evet. E, kıtalar, e, ormanlar, vadiler, böyle bir engel yok İslam'ın önünde. Renkler, diller, diller ayrılmıyor. Diller, renkler ayrılmıyor. Bu ne demek? İslam derisi siyah olanı, beyaz olanı, şu ırktan, bu ırktan olanı, şuralı olanı, buranı olanı hepsini kuşatan bir din. Şemsiyesinin altında bütün ırklar var. Bütün kıtalar var. Bütün dünya var. Hatta ve hatta cinler var. Evet. Cinler var yani. Evet e, yani. yani ya Biz görmediğimiz dünya var. Yani. Dünya var. Şimdi mesele Salih Aleyhisselam'ın kavmi gibi bir köyde yaşayan 500 kişilik bir mümin topluluğu olsaydı bunları zaten birleştiren e, böyle bir yöre köy kasaba vardı zaten Yunus Aleyhisselam'ın Ninova diye bir kasaba kuşatmıştı zaten çoğu birbiriyle akraba olan insanlardı İslam rahmetellil alemin bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dini Allah -u Teala Rabbul Alemin. Bizim bütün alemlerin Rabbi Allah. İslam böyle bir din. Dolayısıyla İslam camilerde namaz kılsın Müslüman olanlar diye murad ettiği gibi hepinizin standardı bir tane olsun diye de murad etmektedir. Dolayısıyla İslam'ın en büyük özelliği Şemsiyesinin büyüklüğüdür. Bu şemsiyenin altında görünmeyen cinni de tutuyor, siyah deriliği de tutuyor, beyaz deriliği de tutuyor. 200 yıl, 2 asır birbirine kılıç kaldırmış, savaşmış insanlara da bundan sonra bu çatının altında duracaksınız diyor. Barış içinde. Barış içinde duracaksınız diyor. Kardeş, Kardeş olacaksınız. Barış zorunlu bir durum. Evet. Kardeşlik zorunluluğun ötesi. Evet. Kardeşlik barıştan çok daha yüksek bir nokta. Evet. Çok ileri. Çok ileri evet. bir nokta. Barışta sen bana dokunma ben sana dokunmayayım düzeyi evet, var. Evet. Orada kalıyor her şey. Bu çok daha yüksek bir nokta. Önce İslam'ı bu büyük şemsiye olarak görmek gerekiyor. Evet. İslam büyük bir şemsiye. Nuh Aleyhisselam'ınki de şemsiyeydi. Şuayb Aleyhisselam'ınki de şemsiyeydi. Musa Aleyhisselam'ınki de şemsiyeydi. Ama o şemsiyeler küçüktü. Evet. Küçük bir kitleyi tutuyordu. Şimdi ise zengini ve fakiri. Afrikalı'yı, Asyalı'yı. Siyahı ve beyazı. Amiri memuru. Amiri memuru. Yöneteni, yönetileni. Onlarca etnik yapıyı, ırkı. Arafat'ta bir arada tutuyorsun Kabe'de aynı tavafı yaptırıyorsun Biri öbürünün ayağına basınca Ayağına bastığı e, Ayak Siyah olunca veya beyaz olunca Dikkat et, dikkat etmeyeceksin Yani ayağına bastı ayağına basmak bir sıkıntı Ama siyah derili bir ayağına Basınca e, Ayağın kirlendi mi diye bakmayacaksın Diyor evet. Yani kardeşlik kelimesi İslam'ın en büyük maksadıdır desem insanlık bazında. Allahu Teala ibadet bazında değil. İnsanlığın içinde İslam'ın getirmek istediği şekil Medine-i Münevvere'de bir devlet kurmaktan önce dünyanın her yerinde birbirlerinin kardeşi olan bir toplum oluşturmaktır. Medine'de o toplumun kurulmasının en büyük sırrı da buydu zaten. Kardeşliği gerçekleştirdi birbirleriyle dövüşenlerin bir araya gelmesini sağladı burada e, çok önemli bir tespit de yapabiliriz o da şudur şimdi mesela filan ırktan insanlar bir arada dururlar bunun bir nedeni var mı var tabi nedir köyleri aynıdır tarlaları aynıdır renkleri aynıdır menfaatleri çıkarları aynıdır liderleri aynıdır bir menfaat ırkta var zenginler kulübünde bir menfaat var futbol takımında bir menfaat var bir menfaatin peşinde koşuluyor da insanlar bu uğurda savaşıyorlar değil mi? Evet. mesela ırkları uğrunda niye savaşıyor? sıra bana gelir savaşmazsam diye düşünüyor yani mesela. savunma duygusu bir, bir ortak şey gündeme savunma gündeme. duygusu var İslam da kardeş olmamızın karşılığında menfaat olarak cenneti veriyor bize evet cennet kardeşliğimizin sonucudur yani tek başına bir Müslüman dağda enzivaya çekilip namaz kılsa ona vaat edilen cennetle şehirde mümin kardeşleriyle bir arada namaz kılana vaat edilen aynı değil. Hadis-i şerifleri okuyoruz. Dolayısıyla İslam bu dünya toprağında büyük bir şemsiye kurmuştur. Bu şemsiyenin altında şeytana karşı gelin koruma altında olun diyor. Bu şemsiye ...ırkları da içine alıyor. Evrensel bir şemsiye. Evrensel, geçmişi ve geleceği içine alıyor. İslam'ın en büyük sorunu da zaten... ...Müslüman'ın, kendisine iman eden Müslüman'ın... ...bu şemsiyenin büyüklüğünü takdir edememesidir. Demek ki o onu... İdrak etmek lazım. Bu ayki altın olukta da böyle <gülüyor> bir makale yazıyorum. İyi rastladım. Büyük hı hı. şemsiye, küçük şemsiye ha, diye yazıyorum. Güzel. olmuş. Şöyle bir okumadım henüz makalenizi. Ozan, de. Maalesef gönderemedim. Evet, Hayırdır yani şimdi inşallah, evet, inşallah bugün okuruz. göndereceğim. Ee, şöyle bir örnek vermeye çalışıyorum. Bir şemsiye yapılıyor. Evet. Yağmurda hiç size rastladığımı bilmiyorum. İşte yanınızdaki ıslanmasınca beraber gelin diyorsun. İkiniz de ıslanıyorsunuz. İki tarafın omuzları ıslanıyor. Islanıyor. Üçüncü kişiyi kazara katarsanız... ...üç kişi ıslanıyorsunuz. Evet. Öbür türlü... ...çünkü o şemsiye bir kişiliktir. Evet. Ama... Mesela yağmurda bir brandanın altına geçtiğiniz zaman ıslanmıyorsunuz. Branda 15-20 kişiyi barın, bir çadır bir çadır ıslatmıyor sizi evet. mesela. Yahut da büyük plajlardaki bir şemsiye mesela altında güneşten de koruyor, yağmurdan 10 kişi, 15 kişiyi koruyor. Müslümanın kafasındaki şemsiye sadece ırkıyla mahdud olduğu zaman ikinci ırk ıslanıyor orada kendi de ıslandığı için onu dışarı atmaya çalışıyor. Demek Ve, ki ırk düşüncesini aşmak lazım. Irk'ı ezmeden. Evet, ırk'ı, ırkı e ezmeden. Irk'ı ezmeden. ezmeden ama ırktan büyük bir yapının altında durmak lazım. İslam A kardeşliği o demek. Hah, aksi takdirde kendi ırkından da o şemsiye sığmadığını gördüklerini, sanıslattığını gördüklerini atacaksın. Yani A ırkı, B ırkına karşı savaşır, diskalifiye eder onu... A ırkı güçlendikçe içinden de bir sorun üretmek zorunda ama. Neden? Onlara da o şemsiye yetmeyecek çünkü. Onların da şemsiye sorunu olacak. Bunun tek çözümü nedir? Şemsiyeyi 7,5 milyar insan barındıracak çapta. Bir o kadar da cin barındıracak çapta bir şemsiyenin altında durmak gerekiyor. Yani Yok. o şuuru almak lazım. Şu, şuur olarak şüphesiz. Evet. Şuur olarak. Aksi takdirde şeytan ...dar şemsiyelerden herkesin omuzunu ıslatıyor... ...herkesi ıslatıyor... Evet. ...bu... ...şöyle bir soru sorulabilir mi hocam... ...neden böyle bir kardeşliği öngörüyor İslam... ...niye evrensel çapta bir şemsiye olsun... ...sizi o kardeşlik bağlarıyla... ...birbirinize bağlanın gibi bir şey... İddia kelimesini kullanmak istemiyorum... ...İslamın evet. iddiası demiyorum... ...o çok yüzeysel bir kelime oluyor... Maksat diyeyim ama buna iddia manası, hedef manası var. İslam'ın maksadı cinler ve insanlar. Herkesin Allah diyenler ve demeyenler diye iki grup olması, iki şemsiye açılmasını istiyor. Evet. Allah demeyenler yani iman etmeyen cinler ve kafir insanlar onlar bir şemsiyenin altında duruyorlar. Şeytan evet. onları koruyor. Bu taraftakiler tek şemsiye altında durmadıkları sürece... Yağmur bunları muhakkak ıslatacaktır. Şeytan sürekli tazyikli su atıyor. Evet. Bu attığı su küçük şemsiyelileri muhakkak ıslatıyor. Evet. Bir arada olduğumuz zaman Allah'ın bizi yaratıp mümin görmekteki muradı gerçekleşiyor. Öbür türlü İslam Kur'an'daki yazılarda kalan bir din olur. Yani insanlıkla bütünleşmesi mümkün olmaz. Yani insanları bir araya getiremeyen bir din İslam olamaz. Evet. Bu önceki kaldırılmış yerine İslam getirilmiş dinlerle İslam'ın bariz farkıdır. Mesela Yahudilikte ilke var. Nedir o? Onların şimdi uyguladığı evet. anası Yahudi olmayan iman etse de Yahudi olamaz bir daha. Evet. Yani. ...biz mesela ne diyoruz... kelimeyi tevhid getir Müslüman ol diyoruz... ...tamamen kavmi bir... Irk, din. ...ırk evet. evet ...şimdi birisi gitse ben Yahudi olmak istiyorum dese... ...anan kim diyecekler... ...o da anne, anne üzerinden... ...ana Sana. üzerinden söylüyor çünkü baba karışabilir... Evet. ...ana karışamaz... evet ...anan Yahudi olsun diyor... ...bu da Allah'ın nimeti bize... ...böylece altı milyonda kaldılar... Evet. ...ithal toplayacak olsalar dernek gibi... E ...bu ellerindeki para gücüyle... ...siyaset gücüyle... ...dünyanın en büyük dini olurlardı... ...Allah'ın lütfu böyle kaldılar... ...bu ilkeyi evet. de bozamıyorlar... ...İslam ise... ...bütün insanlığa kapısını açmış bir din... ...ve... ...çok önemli bu kapıyı açıyor... ...ikinci sınıf bir koltuğa da oturtmuyor kimseyi... ...herkes... ...herkes birinci sınıf... Evet. ...mümin misin... ...bu vahhit misin... Bir münafıklık sorunun var mı? Yok. E bir kastın var mı? Yok. Tamam o zaman sen birinci sınıfsın diyor. Evet Ebu Bekir radıyallahu anh ile sonradan gelen bir Müslüman arasında... ...derece farkı var ama sınıf farkı yok. Yani e, A Müslüman, B Müslüman, C Müslüman yok. Becerip yetişebiliyorsan Ebu Bekir radıyallahu anh'a yetiş bakayım nasıl yetişiyorsun. Bir, bir yetiş yetişebiliyorsun ama yani yetişemez Yol açık yani. Yol açık. Evet. Yetişemezsin. Yani bir tek sahabi olma o ayrı. Şimdi yani ayrı. O, o onun murad ettiği bir şeydi zaten. Allahu Teala ona lütfetti. Lütfedin Başka bir, bir şey kuluna yani. da bunu lütfetmiyor. O kapı kapalı. Evet. Ama onun dışındaki ibadet, kulluk, teslimiyet, sıdk, kapısı örnek zaten o. Ne evet. demek örnek? Koşun peşinden yakalayım bunun hedefini evet. demek. Yakalayamazsın bu ayrı bir mesele ama içinde o sevdaiyi taşırsın kıyamet günü beraber haşrolursun. Evet, Herkes sevdiğiyle evet. beraber haşrolur. Yani hasretini çektiğinle beraber haşrolursun. Evet. Bu sebeple İslam'ımız bütün insanlığa kapısını açıyor. Evet. Aksi takdirde rahmetelil alemin olmanın bir manası yok efendimiz için. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek? Kim gelirse onun rahmetinden istifade, i̇stifade edecek demektir. Evet. Allah Teala İslam'ı son din gönderiyor. Bütün alemlerin dini gönderiyor. Kıyamete kadar gönderiyor. Bu üç özelliği yani son gelmesi, süresinin kıyamete kadar olması ve bütün, alemin. ve bütün insanlık, bütün kainat için olması herkesi kuşatacak bir şemsiye sahibi olmasını gerektiriyor. Herkesi kuşatacak şemsiyesi yok. O kadar geniş değil ama herkesi davet ediyor. Ne yapacaksın o zaman? Bu İslam'ı kendi içiyle çelişir duruma getirir maazallah. Yani e, İslam'ı mesela bir mezhebin dini, bir kavmin dini haline getirme. yan olamaz. İslam'ın o şeyine aykırı, cihan şumul karakterine aykırı. Ne demek? Evet. Yani A mezhebi veya Hanefi mezhebi diyelim. Şöyle inanıyorum ben. Hanefi mezhebi. Ümmeti Muhammed'in iman ettiği Allah'ın ve peygamberinin gönderdiği şeriatın uygulandığı zaman bu mezhep standartlarında o şeriatın yaşandığı bir mezheptir. Asla vakatta şeriat dışı bir şey yoktur. Evet. Dolayısıyla ben Hanefi'yim derken yüzde yüz Müslümanım demek istiyorum. O, onu anlıyorum ben Hanefi olmamda e Şafii'yim olmam. dediğimizde de Şafii dediğinde de evet. onu anlıyorum Ama şunu iddia edemem Hanefilik İslam'dır evet. Bu döndüğü zaman Onun dışındakiler Bedeli ödenemez bir söz olur bu evet. Çatı şemsiye otomatik İmam-ı Azam kadar küçülmüş olur evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden Başka yok halbuki o şemsiyenin Sahibi kimse Bütün bu mini mini şemsiyeler bu şemsiyenin altındayız biz İsek zaten kıymetimiz var Bunu Allah böyle murad etmiş Celle Celaluhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında bile bu şemsiyelerin Bir kısmı açılmış Gelsin gelsin herkes şemsiyesini toplasın gelsin gibi e, murad etmiş Efendimiz Yani Resulullah Efendimizin Mesela bulunduğu noktadan Baktığımızda Yani şu mezhepten olan Var o öbürü yok Şu kavimden olan var öbürü yok Şu topraktan olan var Öbürü yok gibi bir şey yok değil mi hocam? Asla yok. Asla, Asla yok. yok. Yani o zaman belki o kardeşlik dediğimiz hadise yani Rasulullah Efendimiz diyelim Fizan'dan gelen bir adamı da yanına alıyor kardeşim diyor. Değil mi yani? Ama aynen öyle. Yani Selman, ha, Selman Sel, değil Selman mi? Selman bizden diyor. Selman bizden diyor. Ehli evet. beytten diyor. Yani Farisi asıllı olmasına rağmen Ehli beyte zerre kadar alakası yok. E, değil, değil mi? Benim El-Beytim diyor. E, ailemden e. diyor. Ya Allah. Ailemden e. diyor. Bir alim diyor ya e, o söze diyor her şeyi değişirdim bu dünyada diyor. Bana <gülüyor> tensed diyor. Yani evet, ithal evet. geliyorsun Medine'ye. Ehl-i Beyt'ten evet. diye, diye yani çok büyük bir, mecazi evet. bir mana şüphesiz evet. bu ama çok büyük. Burada İslam'ın azameti büyüklüğü, çapının genişliğine uygun kafa taşımayan Müslüman bu sözlerden parazit çıkarır kendine. Ne demek o, ne? Şu demek yani İslam böyle bir din. Evet. Bunda bir tereddüt yok. İslam böyle büyük bir din. Evet. Ama Müslüman bu büyük kafayı taşımıyor. İse. İse tabii, Hı, ise. ise. i̇se. Yani niye siz Allah'a Ekber diyerek öbür Allahu Ekber Diyeni öldürür diyorsunuz Hı. ya? Bunun sırrı bu işte. i̇şte realite hocam yani bir res demin Resulullah Efendimizi de onun sallallahu için şey yaptı Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Yani şu andaki realitemiz ya bütün müminlerin kardeş olduğu e, ilahi tespitine aykırı bir realitemiz var. Ne aykırısı ters taraf ters ters yani Bir realitemiz var Yani ne oldu bize Değil mi ne oldu bize Niye şemsiyeler küçük küçük Şemsiyelerle toplanıp Ondan sonra vuruşmaya Yöneldik Yani mesela Nasıl anlarız ki biz innemel mü'minune ihvetün Ayetini nasıl anlarız ki Birbirimizi vururuz hocam biz Şöyle anlamazsak vururuz Evet sabah namazına kalkmak kolay mı üstadım hele senin benim gibi bir sürü ilaç kullanan birisi için <gülüyor> yani evet. argün yorgun sabah namazına ama bugün kalkmayayım diyebiliyor muyuz diyemiyoruz, diyemiyoruz oram tabii. ufluyorum buram ufluyorum gene kalkıyorum çünkü başka türlü ben bugünü müslüman olarak başlatamam ya, diye bir hissiyat evet, var için evet, elhamdülillah elhamdülillah Allah analarımız babalarımızdan razı olsun bize bu lezzeti verdiler ee, sabah namazında laubalileğimiz yok Niye? Ya karşılığında Cennet var ve başka türlüsü de yok Bunun Yani, yani, yani, yani Müslümanlık içinde Ya baş... o ya hiç ha, evet. Ya, evet. Başka Sağ... türlü bir formül yok yani Ben koysam da ikna Almam zaten ya yani yani, sabah kendi namazının Kendi içimi ikna edemem ya Sabah namazının yerine bugün oruçlu geçireyim desem Tutmayacağını ben de bilirim Tabii ki. Yani Mesela Ramazan orucu tutmayayım da Yerine her köye bir cami yaptırayım 50 tane desem onun yerine geçmeyeceğini Geçmiyor, herkes biliyor evet. Bizim sorunumuz Namazı nereden öğrendik biz? Kur'an'ımızdan Nereden öğrendik? Hadis-i şeriflerden Kardeşlik de aynı sayfalarda yazıyor Evet Yani kardeşliği lafla Hela kardeşiz Ahmet abi bundan sonra kardeşiz Tamam mı? Demekle olur zannediyoruz Sabah namazı niye he aklarım Demekle olmuyor. olmuyor Bir bedel istiyor Yoruyor sonra Yanılıyorsun sev secde yaptırıyor sana ...sizin hiç olmadı mı başınıza mesela öyle bir yanlış... ...yapıyor sonra aklınıza geliyor gidip bir daha... ...kılıyorsunuz tabii, öğle namazını. Tabii ki, tabii yani bakıyorsun ki bu namaz olmadı. Hayır diyelim ki abdestinizi unutmuş oluyorsun. Olabiliyor. O nadirattan evet. oluyor diyelim. O evet. namaz içinde ben üç rekat... Evet. ...eyvah hatırlıyorum ki üç rekat... ...hele son beş altı senedir... ...yani <gülüyor> rekatlarda... ...millete derdim dikkat etmiyorsunuz... ...onun için şaşırıyorsunuz. Meğer yaşlanınca böyle bir şey oluyormuş. Evet. Şimdi... Ama bir bedelsiz de bu namaz olmuyor. Evet. Bir bedel ödüyorsun, performans gösteriyorsun, kas gerilmesi oluyor, zihin yorulması oluyor. Niye? Emir Allah'tan ve büyük yerden. Dolayısıyla bunun büyük bedelleri olur diyoruz. Evet. Ramazan-ı Şerif'te dağlar gibi sevaplar dağıtılıyor ama İstanbul sıcağında küçük bir camide bestilin çıkıyor. Evet. Öbür türlü o teravih kılmadan da huzur bulamıyor insan. Mesela teravihin sünnet olduğunu herkes biliyor yani. Kıl teravih kılmayana kıyamet günü niye kılmadın denecek mi? Hayır. Çünkü bu farz değil, vacip değil. Ama niye bir Müslüman bırakamıyor onu yahu? Coşmuş ırmaklar gibi sevaplar var. Niye bırakayım düşünüyor? Ama kolay evet. olmuyor. İçi içi rahat etmiyor. İman edenin içi rahat etmez geravi evet. kılmadan. Evet. Aslında farz değil. Bir de farz olsa demek ki camilerde herhalde kura çekecektik biz o zaman. Yani <gülüyor> bir de farz olsaydı başka türlü yer olmayacaktı. E şimdi kardeşlikte namazı emreden Allah'ın emridir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde namazı tarif buyurduğu gibi kardeşliği tarif buyuruyor. Ey müminler siz Adem'in çocuklarısınız birbirinize üstünlüğünüz yok deyip gitti veda hutbesinde sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Buradan biz sorun şurada Sabah namazının abdesti, kıbleye dönmesi, tesettürü vesaire vesaire bir sürü zorluğu var da ancak namaz oluyor diyoruz da. Kardeşliğin bir bedeli olmadan gerçekleştiğini zannetmemizde sıkıntı var. Bu bedel olacak. Gerekiyorsa derneğini kapatıyorsun. Gerek yoksa... Öğretim şöyle bir şey sanki siz konuşurken sabah namazıyla da kıyaslama yaptınız. Ya insanın hani namaza devam etmesi... Kardeşliği sürdürmesinden daha kolay gibi geliyor bana. Yani kardeşlik çünkü insan nefsinin de sürekli böyle devrede olduğu ve onu aşmak gerektiği gibi bir imtihan. Kesinlikle söz doğru hocam. Yani Kesinlikle. insan namazı bir kere içselleştirdi mi? İç sıkıntısı da var buyurduğunuz gibi yani kılmadığınızda daralırsınız yani Rabbimle ilişkim ne oldu diye bir namaz iki namaz geçirdiniz üçüncü de içiniz zorlamaya başlar. Ama kardeşlik hani insan ilişkileri dediğimiz günde bin kere karşı karşıya kalınan bir ilişki içinde yani orada Ama o insicamı... O da... O da o düzeyi yakalayınca namaz düzeyini o da salmıyor hmm. bir daha mümini. Evet. O da bir kere namaz kalitesine geldi mi Evet. ondan sonra ondaki bir arıza da tıpkı seyvi seccesi gibi özür diliyor. E, i̇yi mi? Mesela Ebu Zer Radıyallahu ile Bilal arasındaki örnek evet. destan ya. ya destan. Ne destanı? Örnek ya. Yani. Anlatın bence onu. Yani bakayım. şefaatlerine nail oluruz inşallah. Evet. Ebu Zer Radıyallahu de büyük bir sahibi yani öyle e, sıradan bir de. sahibi değil. İlklerden sonra. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü bir sahabi. Aşeri mübeşşerden değil ama cennetlik bir adam olduğuna dair delaletler var. Şimdi bir gün Bilal aralarında bir sorun oluyor. Siyahın yavrusu diyor ona o da. Hmm, kara Hep kadının uzak. oğlu falan gibi. Yani kara kadının çocuğu. Yani zenci dese hmm. direkt çok kaba olacak İsyan oğlu işte diyor. Yani zenci demiş oluyor. Oluyor. Oluyor. İçi rahatlıyor. Yani biraz sanki şey var onda. Böyle hafif aşağılama gibi bir. Var. var İslam'ın yani. da ilk yılları. Evet. Yani İslam'ın tam ahkamı yerleşmemiş İslam'ın. Şimdi Bilal Efendimize işittiriyor bunu Hz. vesselam evet. Efendimiz Efendimiz Radiyallahu Aleyhi ve sellem Ebu Zer'e diyor ki sen İçinde cahiliye bulunan bir adamsın hala diyor. Allah Allah. Allah Allah. En temruun fikel sen cahiliy. Sende cahiliye var hala diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hocam bir sahabiye ne demek bu sende cahiliye var? Ebu Zer herhalde o gün yani tansiyonu mansiyonu 20'yi bulmuştur herhalde. <gülüyor> evet. Ne yapıyor o da gidiyor. Bir namazdan sonra Bilal yakalıyor gel buraya diyor. Dedik ki. Kardeşlikte namaz kıvamına gelirse namazdan az evet, sev secdesi evet. yapıyorsun. Kardeşlikte de sev secdesi gibi bir şey var. Yani sev yani af dilemek değil. var ya. Özür helal ettirmek Gönlünü var. Gönlünü alırsın. Ben evet. sana iki sene hizmet ettiğim evini temizleyeyim, beni evet. affet dersin. Çünkü namazın karşılığı cennet olduğu gibi kardeşliğin karşılığı da cennet. Cennet. Evet. Sen de cahiliyeden kalıntı var dediğimiz dediği zaman efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenneti rampaya sürdüğünü anladı. Allah Allah. Geldi evet. Efendimizin önüne dedi ki, Aşırullah dedi. Ben buna böyle bir söz kaçırdım ağzımdan dedi. Şimdi dedi ben anlamı yere koyayım, o siyah ile yüzüme bassın, böylece nefsim terbiyel olsun dedi. Allah Allah evet. Yani bunun birinci bölümü çok sahih hadis, bu bölümünde belki sahihlik açısından bir miktar zafiyet var ama neticede Ebu Zer kardeşliğe karşı bir pot kırdı. Evet. Ama destan yazdı sonra. Destan yazdı. Şimdi ben bu tip olaylara bakıyorum. Ya iyi ki öyle yapmış diyorum. İyi ki Bilal'e öyle demiş. Niye? Evet. Çünkü Bilal'e kırdığı pot 20 diyelim mesela evet. puan. Eksi 20. Bu yaptığı artı 500 ya. Evet. Ölçülemeyecek bir puan yani. Bir de şunu aklıma geldi hocam. Şimdi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya bugün her birimize böyle bir yanlış yaptığımızda sende cahiliye izleri var dese, dediğini düşünsek yani sanki oradan da koptuk değil mi hocam? Biz bu yanlışları yaparken Resulullah Efendimiz de hukukumuzda da epeyce bir... Ama e cevabını verirdik. Bilmediğin şeyler var ya Resulullah derdik. Tevbe ya <gülüyor> Tevbe. <gülüyor> yani e Deriz abi. hocam. Sünnetine diyoruz bunu. Evet. Kabul et hocam. Efendimiz söyledi ya da Riyaz-ı Salihinden hadis okunuyor sana. Evet. Ne tabi, farkı var tabi, ki? Tabi tabi. Tirmizi yani benimkisi aleyhi. şey yani, yani ne Yara, Resulullah Efendimiz yanımızda yani, yani İçimizde Tirmizi eh. isimli kitabını Yazdıktan sonra ne diyor Bu kitabı barındıran Sanki Resulullah'a barındırır içinde Diyor sallallahu aleyhi ve sellem evet. Günlük hayatını ben anlattım diyor Tabii. Yani konuşuyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bu ikazı Dediğim gibi sabah namazını oturttuğu yerde Kardeşliği oturtmuştu Ebu Zer evet. Sabah namazında yanlış yapınca Sev secde yapıyordu Kardeşlikte de yanlış yapacak insan o Yaparız yani ya Yaparız. Evet. Ya Abdurrahman ibn Avf evet. O aşire mi beşerden biri olacak Ve Halid bin Velid arasında Var bu tartışma Evet. Böyle bir tartışma var Nasıl olmuş onu da anlat Benzer bir tartışma var Efendimiz'e intikal ediyor mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tepkisi çok ağır ...aman aman Allah'a salarım bu işi... ...dikkat edin diyor... Allah Allah. ...siz diyor karılarınızın yanındayken... ...onlar benimle beraber de ilk sahabilerine... ...dokundurtturmuyor vefa gereği... Allah Allah. ...bunlar ilk günlerin zor günlerin... ...arkadaşları diyor... ...başka bir meselede Ebu Bekir'i... ...radıyallahu anh savunu Ebu bana bırakın diyor... ...o benim ilk dostum diyor... Evet. ...yani ashab-ı kiram... ...şöyle değil hocam... ...iman ettiler... ...hepsi melaike oldu... ...bir daha hiç birbirlerine yan bakmadılar... ...hiç öyle değil hocam... Ya ...insan olarak sev yaşamışlar... Secdilik, ...sev secdelik işler yaptılar, yaptılar hocam... ...sev secdelik işler yaptılar... ...ama getirip boyunlarını peygamber efendimizin önüne koydular... ...koparacaksan kopar ya değil mi? Evet. ...bu onların artısı oldu üstelik... Evet, ...yani evet. bir hatadan... ...cennete girdiler bu sefer... ...aynen böyle ama... ...yanlış bir işten Allah'ın rızasını kazandılar... ...nasıl olur ki bu... Yani bu çok böyle enteresan bir o işte için. Belki şu da hocam Yani buyurduğunuz gibi bu kardeşlik Tesisi de bu tarz Problemler yaşana yaşana Olgunlaşa e, Ortaya çıktı değil mi? Kıyametek eder de bitmeyecek Yani Resulullah Efendimiz bunu yaptı Yani İslam içinde kardeşlik Mesela kabile Kavgası olur değil mi? O, o. Dediğim, Evs ve Hazret ha. iki asır kavga ettiler Musab evet. bin Ümeyr gitti onları barıştırdı evet. Kalıyor Allah'ın İkisi ensar oldular, birleşti evet. ensar oldular. Şeytan ara sıra denemeler yaptı. Evet. Mesela bir denemesinde mescitte az kalsın işini bitiriyordu ashab-ı kiramın. Mesela kalktı, evs ve Hazreç birbirlerine girdiler. Lan siz bir zaman bizi dövmemiş miydiniz? Bu harbi mi? E e yani isimler kalktı ya. ondan sonra biri dedi ki ya siz neyi hatırlıyor? asas siz suçluydunuz oradan. E ...sahabe diyor ki... ...terliklerini merliklerini fırlatmaya kalktılar... ...birbirlerine, Efendimiz ayağa kalktı... ...ben, içinizde iken mi... ...cahiliye evet. hastalığı... ...buyurdu... ...sanki gökten bir bulut indi... ...bunlar yağmuru Hepsini... yedi... Evet. ...yere düştüler... ...gözyaşları içerisinde... ...sarıldılar, Sarıldılar kucaklaştılar... ...bitti, evet. bitti... ...yani ırkçılıktı... ...aradaki ekonomik sürtüşmelerdi... ...bunları... Toprağın alt en alt kısmına kadar gömemediler hiçbir zaman. İnsan gömemez zaten. İnsan ama, oldukça. E, e, o gen, yani 200 sene bunları kavga ettiren genler onlarda duruyor. Evet. Duruyor ama ne var? Büyük şemsiyenin altında, o şemsiyenin manyetik alanında kaldılar. Hafif böyle bir dalga sirayeti cince hafif kriz geçiren öbürünün elinden tuttu, otur aşağı dedi. Siyasi liderleri var zaten, devlet gücü var. Dini devlet koruyor. Evet. Devlet şeriatın hassasiyetlerini, kardeşlik hukukunu devlet koruyor. Bu devletin yani devlet dediğimiz İslam'ın devletinin koruduğu bir hukuk bu sefer siyasi gücede sahip. Burada en önemli nokta ashab-ı kiram örneğini eğer alacaksak... İsrarla vurguluyorum. Sabah namazını, Ramazan orucunu hangi listeye oturttularsa, ey müminler kardeş olun sözünü de oraya oturttular. Kardeşliği bir fantazi olarak yapsalar değer onlar. Mesela işte, ha kardeş selamünaleyküm, bayramlaşalım dediğimiz gibi bizim fantazi, lütfedip de seninle kardeş oluyorum gibi haşa. Yani böyle var kimse diye demiyorum ben. ...böyle bir sanaryo çiziyorum... ...latifem anlaşılsın diye... ...böyle bir şey yapsalardı eğer... ...hocam... 200 sene savaştıkları tarlalarını... ...al bu tarlanın yarısı senin olsun... ...diyemezlerdi... da dedeleri ölmüş gitmiş o tarlaların... ...orada hocam... ...yani o hakikaten o muhakkak... ...şeyi üstünde biraz... ...duralım yani çünkü o da... ...hani insanların bugün en çok... ...kavga ettikleri maddi çıkar değil mi sonuçta dediğiniz işte yani şu kadar sene babalarından dedelerinden kalmış bir tarla hurma bahçesi şu bu yani bunu şu, sana veriyorum yarısını hurma diye. bahçesi deyip geçme taksim'de tarla Hatta, demek olacak. Taksim, Taksim demek. evet. Beyoğlu demek. Be Orası Beyoğlu. Onlar evet. için Beyoğlu. Beyoğlu yani bu bunun sağlanması. Bir de şu geliyor aklıma. Şimdi Kur'an'da bu yani kardeşliğe aykırı Davranışlara da dikkat çekiliyor. Yani ve la teferreku. Değil mi? Fetefşelü ve ri hüküm. Yani sanki Rabbimiz böyle Kur'an eliyle müminlerin yüreğini imar i̇çi, eder gibi. Içi doldurulmuş kardeşlik evet, hocam. Evet. Negatifleri ve sorunları giderilmiş kardeşlik. kardeşlik. evet Aksi takdirde bizimki sunni bayramlaşma oluyor. Evet. Burada ben... İmam Hatip mezunusunuz değil mi hocam? Tabii, İsa mezunusunuz. Tabii, işte Var mısınız bir imtihana şimdi hocam? <gülüyor> bilmem. <Bilmiyorum. gülüyor> Deneyelim mi? Sorun. Bilmiyorum. Namaz ne zaman farz oldu hocam? Namaz ne zaman farz <gülüyor> Miraç'ta. Evet. Miraç'ta. İslam'ın temeli. Evet. Cuma Medine'ye geldikten sonra evet. İki oruç ikinci senede. Evet. Yani Efendimiz sekiz sene oruç tuttu. Ben bu seneler konusunu bilmem hocam. Onu ben, söylüyorum. ben kopya <gülüyor> veriyorum hocam. Tamam. Şimdi kopya veriyorum size. Evet zekat daha sonra daha sonra evet tesettür altıncı senede Efendimiz dört sene hanımları tesettürlü dolaştı evet. yani daha önce tesettürlü de İslam'ın tesettürü hac dokuzuncu sene sekiz dokuzuncu sene e peki e, İslam'ın en büyük emirleri Hac gibi İslam'ın beş esasından biri sekiz dokuzuncu senede e, cihadın Önemli bölümleri tesettür Ramazan orucu Namazın ağırlığı Bunlar hep sonra Muahat dediğimiz şey ensarla muhacir arasındaki kardeşlik ne zaman hocam? Yani sıfır. Hidretin sıfır Sıfırda evet. İlk sene Sıfırda Gelir gelmez yani Efendimiz gelir sallallahu aleyhi ve sellem geçti. camisini yapmadan Kardeşliği kurdu evet. Oruç tutturmadan Kardeşliği oluşturdu Tesettürü emretmeden mümin bacılar kurdu bir defa. Evet. Mümin bacılar kurdu. Şey yok belki gitmeden. de şu hocam yani o kardeşlik olmadan ümmet olmuyor. Yani. Kim? Ya hocam, topluluk olmuyor. İslam topluluğu diye bir şey olmuyor yani. O zaman emirler falan tek tek adamlara mı vereceksin? Yani İslam bir ümmet oluşturuyor. Yok şöyle olurdu o zaman. Kureyş'e haç sorumluluğu Mekkeli oldukları için hac onların ibadeti Medineliler güçlü olduğu için siyasi ibaretler onlara. Yemenli kadınlara tesettür haşa yani böyle böyle bir taksimat yapardın aksaktır. Evet. Şemsiye İslam şemsiyesidir. Bu şemsiye kıyamete kadar açıktır ve kıtaların tamamı, uzayın tamamı bu şemsiyenin altındadır. Bütün ırklara, bütün yapılara, bütün grup, gruplara bu şemsiyenin altında yer vardır. Müslüman bu büyük şemsiyenin varlığına rağmen mini bir şemsiye ile bu yağmur fırtınadan korunmaya çalışırsa şemsiyesi ters döner, sırılsıklam olur. Yani o fırtınada şemsiyeler oluyor ya. Evet, evet. Tam lazımken rüzgar şemsiyeyi ters, ters çeviriyor. çeviriyor. Bu sefer sen yağmura muhatap oluyorsun evet. gibi olur. Bu sebeple Müslüman olarak bizim kafalarımızın İslam'ın büyüklüğüne endeksli olması lazım. ...mesela sürekli soru Büyük soruluyor. Büyük şemsiyeye... ...büyük şemsiyeye endeksli Müslüman olacak. Evet, evet. Bunun da bir bedeli Onun var. Onun için de bir kişiyi bile... ...tekmelemeyen, dışlamayan, bunun, kardeşlikten ihraç etmeyen... ...bunun bedeli var hocam. Evet. Bedeli var. Mesela ben... E, ...ayağımda ağrı var. Hem e, parmağımda ağrı var, hem dizimde ağrı var. Çift ağrı yaşıyorum. E, ama... Namazımı kılıyorum Secdeye gitmek kalkmak o kadar zor oluyor ki hocam Evet Namazdan sonra da hocam bir şey mi oldu sana O sorular daha zor oluyor bu sefer evet, Yani evet. Ama bir bedeli var bunun evet. Kardeşliğimin de bedeli var evet. bu, bu kardeşliğimin bedelini ödemediğim zaman Başka bir şemsiye kullanıyorum Şimdi hep soruyorlar Hocam tarikatlar İslam dışı mı? Bu ne biçim soru ya? İslam'ın dışında olur da Müslüman orada durur mu? Eğer tarikat Kendisini İslam'ın şemsiyesi altında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin altında bir parça olarak görüyorsa İslam ta odur zaten. Ama sen koca şemsiyenin dışında bir baraka kurduysan orada sünneti dışlıyorsan böyle bir şey yok ama varsa mesela bu Me Mescid kursan dirar oluyor. Dırar mescidi dirar olacaksın. Bu neyi gösteriyor? Ee, bizim tarikattı Cemaatti, vakıftı, her neyse maksadımız, bu büyük şemsiyenin altında hepimize yer var. Hepimiziz biz, Allah'ın izniyle. Ama münferit kaldığımız zaman fırtına bizi götürecektir. Kesin götürecektir. Hiçbir şekilde bizim şemsiyemizin altında çok kimse olmasının bir zararı yoktur. Neden? Şemsiyemizin kapasitesi çok büyük elhamdülillah. Her meşrebe renk... Yani İslam'ın içinde... ...çok kimse olmasının... Hiçbir sakıncası yok. Yani sadece bizim mezhebimizden ibaret... ...demek asıl İslam'ın gücünü... Ben mezhebime sahip olmalıyım. Evet. Dik durmak için. Evet. Ama bütün çadır benimdir. Bütün şemsiye benimdir dediğimiz zaman... ...sıkıntı çıkıyor. Gerisini nereye atacağım bu insanların? Ve ikinci sınıf... ...niye yapıyoruz bu insanları? Yani bizim vakfımız tamam... ...gerisi boş... Bunu kim dedi ya, Cebrail Aleyhisselam mı dedi. Hepimize yer var burada ya, Allah'ın rahmeti geniş. Hatta bir örnek hocam, çok tatlı, narin bir örnek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuru şerifinde bir sahabi yanlış bir iş yapıyor. Yeni Müslüman olmuş, sahabiler de onu tartaklamaya kalkıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de müdahale ediyor. Bırakın adamı diyor. Yani rahmet kanadını onun üzerine indiriyor. Mescide Adam, bevle diyor hocam değil mi mesela? Ya ben, <gülüyor> o konuyu açmayayım dedim. Ya hayır yani bevle diyor hakikaten evet. şimdi bizim yani böyle boğarız yani alim Allah. Olmak <gülüyor> ne hocam onu bir tartaklar evet. sonra da casus diye basına duyururuz. Evet. Hıristiyan papaz geldi böyle yaptı diye duyururuz. <gülüyor> şimdi hocam burada benim asas anlatacağım şey. ...adam sağına soluna bakıyor ki... ...iyi bir dayaktan kurtuldu burada... ...adam diyor Allah'ım diyor... ...bir bana bir de Muhammed'e rahmet et diyor... <gülüyor> ...ikinci dayak ediyor adam... Evet. ...yani Efendimiz'e dua ediyor... ...dayaktan kurtardı onu... ...Efendimiz dönüp ne buyuruyor adama... ...be adam diyor... ...onca geniş rahmeti niye daralttın ikimize ediyor? ...nasıl bir ders hocam bu... ...ben şey derim hocam... Şimdi bizdeki bir e, yanılgı yani Allah'ın rahmeti falancaya verilirse bana kalmaz. Tövbe Gibi bir şey var. Yani birbirimizi dışlamanın altında böyle bir farkında olunmayan e, psikolojik şey be, var. Yani. Belediyenin ihalesini ...birisi alırsa bize kalmayacağı için... ...o ialeyi gizliyoruz ya... Evet. yapıyoruz da ...Allah'ın mülkünü de belediyeye kadar... ...zanneden için evet. doğru bir tespit evet. bu... Evet. ...navzu billahi evet. teala... ...burada yani... ...Allah'ın rahmetini daraltmaya kalkmadıktan sonra... ...o rahmet her mezhebe... ...her tarikata, her gruba... ...her vakfa yeter artar ya... ...artar ya... allah Teala bu kainata indirdiği rahmet... ...rahmetinin yüzde biridir... ...hadis-i evet. şerif söylüyor evet. yüzde bir ya... %99'u kıyamet günü nereye gidecek? Bunlar inşallah mümin kullarına gelecek Rabbimizin. İnşallah. Bu sebeple biz haykırarak söylüyorum. Sabah namazını ve cuma namazını oturttuğumuz yere kardeşliği oturtacağız. Sev secdesi olduğu gibi namazın kardeşliğinde özürü var. Nasıl namazda tüh bunu 3 rekat kıldım derken şu kardeşime bunu yapmamalıydım deyip gidip telafi etme imkanım var. Ama Şimdi kardeşlik deyince hocam... ...Afrika'da bir grupta açlık haberleri geliyor... ...hemen kardeşlik akla geliyor... Hı. ...yanlış burada başlıyor... Neden? Yani akla gelmesin... 10 bin kilometre Afrika... Evet. ...en büyük kardeşlik, mümin kardeşliğimiz... ...karı kocalık arasında var... Evet. ...Allah'ın emaneti olarak alıyoruz evet, hocam... Ya. ...kafir bir koca olması yok... ...haram... Evet. Ee, ...Müslüman bir kocan var senin... ...Müslümanlık bizi bir araya getiriyor... Dolayısıyla yani orada e, karı kocalıktan ayrı bir mümin kardeşliği bizim hukuku tutkalımız, var. Tutkalımız, tutkalımız evet. evet. Müminlik bizi bir arada evet. tutuyor. Evet. E, mesela kadın mümin olmasa, hadi Hristiyan ve Yahudi neyse de mümin olmasa kadın da olamıyor, nikah kıyılamıyor aralarından. Evet. E dolayısıyla bizim iman bir arada tutuyor. Yani bizim evlilik ilişkimiz imanımızdan dolayı. Geçerli bir ilişki değil mi? Evet. O zaman iman kardeşliğimiz bizim evliliğimizin de ruhu aslında. Evet. Evlilik orada bedensel bir birliktelik. İman kardeşliğinin hatırına o evlilik... ...30 sene yaşayacaksa 60 sene yaşaması lazım. 80 sene huzurlu yaşaması lazım. Bunu şöyle test edebiliriz. Benim eşim laneti hak ediyor. Ayrılmayı hak ediyor. Allah korusun. Maazallah. Ama... Değil mi iman kardeşiyiz? Bunu örttüm. Örttüğün şeyler kabarık olsun. Açtığın şeyler kabarık olmasın eşler arasında. Hmm. Kadın içinde, erkek içinde muteber bu. Birinci burada başlayacağız. İki. Biz... Yani bu ruhla hareket ederse insan... Edersek iki şey kazanacağız. Bir, eşler birbirini kazanacaklar. Bu fedakarlık öbürü taş bile olsa eriyecek bir gün ya. Evet. Taş bile olsa eriyecek bir gün. İki... Yani ikinci kazanacağımız şey imanımız güçlenecek. İman kardeşliğimiz güçlenecek. Biz evlerde bu kardeşliğin pratiğini yapamayınca meydanlarda nasıl yapacağız bunu hocam? Yani evde dört kişiyiz. Dört kişi arasında iman kardeşliğinin pratiğinde zorlanıyoruz. İsek. Evet yani şimdi İslam toplumlarında evlerde de bu var. Yani kendi Türkiye'mizi de ele aldı. Her yere öyle hocam. Her yeri öyle. Her, her yeri öyle. Yani körfez ülkelerinde körfez ülkeler... evlenme yaşı hocam kadınlarda 35'i bulmuş. Evet. Erkekler onlardan korkuyor. Onlar erkeklerden korkuyor. Orası Endonezyalı veya işte o uzak Asya ülkelerinden kadınlarla doldu. Yani ev, oradan evet. hanım getirip evleniyorlar. Birbirlerinden korkuyorlar Bu nereye gidecek böyle ya Biz kardeşliğimizi En küçük laboratuvar örneğinde Gerçekleştirmek zorundayız önce Bu ciddi bir pratik olacak İkinci bir örneğim 10 talebeye hafızlık yaptıran İmam Hatip'te 20 talebeye Ders okutan bir hoca efendi Allah senden razı olsun Bunlar senin talebelerin Ama mümin kardeşisiniz her şeyden önce Ümmeti Muhammed'in emanetleri bunlar. Sen de Ümmeti Muhammed'in bir yerinde, bir koltukta duruyorsun. Dolayısıyla bir sınıfta bu kardeşlik tahakkuk ederse A ırkı ile B ırkı arasında da tahakkuk ettirebiliriz demektir. Şimdi A ırkı ile B ırkı arasında kardeşlik kampanyaları yapıyoruz. Bir hoca efendi bu kampanyayı yapıyor. Kendi ders verdiği talebeleri ise talebe olarak bakıyor sadece. Evet, yani, hocam, yani Mesela Türkiye'de 20 milyon e, Çerkez var diyelim. 20 milyonda Gürcü var diyelim. Bunların ikisi en sorunsuz isimler bunlar herhalde. Evet. Şimdi bu ikisi arasında kardeşlik tesis ediyoruz. 40 milyon bunlar yapıyor peki. Mesela yani. Evet. Rakamlar istatistik e, rakamları değil. Bu 40 milyonu kardeşlik yapmanın maliyeti nerede? On talebeyle hocasını kardeş yapmanın maliyeti nerede? Yani biri olabilir çok laboratuvar testinde hemen sonucu çıkacak bir şey, öbürü ise maliyeti çok yüksek. Yani Allah'a Celle Celalu en küçük şeyde başarısızlığımızı gösterdikten sonra camilerde bizi kardeş yap diye dua etmenin bir manası yok ki. Hocam en başta bir şey söylediniz programa geçmeden yani. Ee kolay konuşulacak. Zor bir mesele herhalde hocam. Değil mi? <gülüyor> kolay konuşulacak yani herkesin her yerde konuştuğu. Bunu konuşmayan yok ki hocam. Peki yani biz şimdi kardeşlikten bahsedince burada yani e, hayali bir işleme uğraşıyoruz. Yani son böyle bu programlara devam edeceğiz de. Yani şu anda yaptığımız iş yani tedavi edilmez bir e, problemle uğraşmak anlamına mı geliyor? Yani e, ne diyorsunuz? Kesinlikle hocam Allah olmaz bir şeyi bize emretmez. Evet. Kardeşliği Allah emretti mi etmedi mi? Amin. Olmaz bir şey bize emreder mi? Emrede. Belkellifullahu nefsen illa Evet. Ama yatarken de olur bir şey emretmiyor Çünkü onu zaten kuşlar yumurta getirip döküyorlar O kuşların yapacağı işte de bize emretmiyor Meşakkatli ama yapılır şeyi emrediyor Dolayısıyla günün birinde kardeşlik gerçekleşmez diye bir iddiamız olamaz bize Olamaz evet Şu da olamaz ama Ben Ramazan'da İki lira beş lira neyse bir sadakayı fıtra çok küçük çocuk karşılığı gibi bir şey. Evet. Ben bunu veremiyorum büyük zekatlar verebilirim diyebilir mi bir insan? Sen on lira veremiyorsun on milyon nasıl zekat vereceksin? Evet. Şimdi bizim ailede bunu gerçekleştirmemiz çok küçük fedakarlıkları olur bir şey. Talebe hoca arasında gerçekleşmemiz. Kardeşlik diye bir vakıf kurup mesela bir dernekte bunu gerçekleştirmemiz. Bir tarikat membaanda bunu gerçekleştirmemiz, küçük bir şirkette gerçekleştirmemiz, bir dergi, matbaa neyse veyahut da bir e, üç tane arkadaş arasında gerçekleştirmemiz yüz, yüz maliyetle ger oluyorsa, 80 milyonluk Türkiye'de, bir milyarlık İslam aleminde bir trilyon maliyetle oluyordur bu. Şimdi biz büyünün laflarını yaparken, küçüğünde ile karşılaşırsak, Allah bizim sami olmadığını görür gerisinin bereketini vermez bize Olmaz bir şeyi emretmiyor Allah Ama mesela bir parti çıkıyor herhangi bir partiyi kastetmiyorum Kardeşliği gerçekleştireceğiz birlik kuracağız beraberlik kuracağız diyor Ama e, o partiye üye olmak için bile e, ciddi ciddi referanslar istiyor Veyahut başka zorluklar çıkıyor. Ya da mesela sen de partinin şu logosundan vazgeç, kardeş olalım teklifini yok. Olacaksanız bu, bu logonun altına geleceksiniz diyor. Yani iddiasını kendisi çürütüyor. E, nesiller de hepten enayi değil. Niye senin peşinden gelsin? Niye örnek istifade etsin bunu? Mesela e, bir hoca efendi örneği vereceğim. E, i̇sim kastetmiyorum. Bana e, bu yakın günlerde bir Anadolu Üniversitesi'nden 5-6 ve ziyaretime geldiler. Hocam dediler. Bir şey konuşacağız sizinle dediler. Buyurun dedim. Siz ayet hadis okuyorsunuz. E dedim. Hiç aklınıza gelmiyor mu bunlara siz de muhatapsınız bu ayetlere. Hı, size dedi. Bana dedi. Allah Allah. Dedim. Bu... Ne kastediyorsunuz bununla dedim. Yani hangi ayeti okudum da kendimi muhatap saymadım. Ayrıntıya girmeden ben üç aşağı beş yukarı anladım hmm. ne dediğini. Dedi ki siz ümmetin gençlerisiniz. Bu ümmetin gencisiniz. Ümmet size muhtaç diyorsunuz dedi. Ee, çok yerde de bunu vurguluyorsunuz dedi. Ben siz dedi Antalya'da dinledim dedi. Oradan neredeyse Medine'ye yürüyerek gidecektim dedi. Öyle heyecanlandım dedi. Ama siz hocalar bir araya gelmiyorsunuz dedi. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk bunu söylemek istiyormuş. Dedim yavrum dedim. Allah şahittir. Siz de şahit olun. Melekleri de duyuyor zaten. Bir kusurum varsa söyleyeyim ben telafi edeyim. Haklısın. Zahiren öyle görünüyor ama. ben Benim payıma düşen. E, ben kapımı açtım. Başka açık kapılara da gitmek istiyorum. Kimin kapısına gidersem de hırçınlanıyorum. Atılıyorum, dışarı atılıyorum. Ee, sen haklısın dedim. Çocuğun bir tanesi çok duygulandı. Hocam dedi, daha doğru söyleyelim o zaman. Senin derdini öğrenmeye geldik. Biz görüyoruz bu manzarayı hı, da. Hı. Yani niye böyle oluyor onu sormaya geldik. Arkadaş biraz kaba başladı. Kusura bakmayın evet, siz evet. Yok oğlum dedim haklısınız dedim. Yüzde yüz haklısınız. İşte biz de derdi konuşuyoruz. Buradan. Yani şimdi çocuk... Çocuk dediğim tabi üniversite öğrencisi. Çok güzel yakalamış çocuk ama. Evet, çok evet. güzel yakalamış. Zahiren bakıldığında ya Kur'an'ın vahdet ayetlerini okuyorsun. İnne ummetekum ummeten vahide. Bu ümmetiniz tek ümmettir Allah diyor. Herkes Onda, okuyor, okuyor, okuyor. Herkes okuyor. Herkes okuyor ama o kısa sakallıları almıyor. Bu eli sünnetin dışında sakalı çok kısa diyor. Bu da uzun sakallıyı almıyor bidat ehli diyor. Uzun <gülüyor> sakalı bıraktı diyor. Sakalsızlar bayram ediyor bu arada. Evet. Bu arada sakalsızlar bayram ediyor. Elbette hocaların bu işte payı var. Öğretmenlerin payı var. Ebeveynlerin payı var. Aile meclisi mesela e, bir e, latife anlatayım hocam. Bir arkadaş bir miktarda varidiyetli bir Müslüman. Bir gün dedi ki hocam dedi e, ben dedi bir gelenek başlattım bizim evde dedi. Mahremimiz olan herkesi her ay bir araya getiriyorum dedi. Hı hı. Mahrem yani kadın erkek oturulacak tarzdan hı hı. bir araya getiriyorum dedi. Onlara dedi nasihat ediyorum ediyorum. 25. ayımıza geldik dedi. Fakat konuşacağım şeyler bitti dedi. Hı. Ne konuşacağımı bilmiyorum dedi. Tekrara başladım. Bu sefer yalama oldu dedi. onlara dedim Nurottun Hoca'yı getireyim mi size dedim. Hmm. E, sohbet için işte buraya perde çekeriz hoca konuşur filan çok sevindiler gelir misin dedi dedim kaç aydır siz bir aradasınız dedi 25 ay dedi aksatmadınız mı dedim Ramazan şeriflerde yapmadık dedi hmm. Ramazanın bereketini dağıtmayalım tamam dedim onu saymıyorum dedim 11 ay her sene bir arada durdum durduk dedi yahu dedim beni yürüyerek de olsa gelirim götür oraya dedim <gülüyor> götür dedim ondan sonra gittim yani mübarek bir iş yapmışsınız hocam 25 ay hiçbir araya gelinir mi ya hiçbir <gülüyor> araya <gülüyor> 25 ay gittim. Yani biz Müslümanlar 25 ay bir araya ne kadar garip bir şey. Farklı dört beş aile, evet, farklı dört evet. beş aile. Gerçi çağıran zengin oraya gelinir bir miktar ama öbürleri de zengin. Evet, Sıradan evet. aile değiller. Çıktım onlar benden bir saat hadis okuyacağımı zannettiler. Dedim ben Bayrampaşa'dan geliyorum. Siz de buradasınız aramızda bayağı kilometre var. Size ders yapmaya geldim ama dedim ben sizden özür diliyorum. E, ders yapamayacağım. ...ben sizden büyük bir ders aldım... ...bu kardeşin dediği doğru mu diye onu görmeye geldim... ...dedim... Evet. ...yoklama yapmıyorum ama siz 26. toplantıya... ...beni çağırmışsınız... ...bir daha geldiğimde ders yapayım size dedim... ...ama sizi tebrik ediyorum... Çok güzel. ...eğer ben biraz dinden anılıyorsam... ...Allah sizin bu amelinizden razı oldu... bunu haberini vermeye geldim dedim... Allah ...teşekkür Allah. ettiler... ...çay ısmarladılar, çay içtik çıktık... ...ama hocam hala o mutluluğu hissediyorum. Evet, ...yani evet. şimdi belki 30. ayda... İnşallah. Türler. Bütün Müslümanlar da böyle bir 25 aylar diyelim ki İnşa böyle Allah, bir kardeş İnşallah 25 fena bir rakam değil hocam. Doğru, Sonra başka doru. bir grup olabilir. Evet. Hocam süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler <gülüyor> programında Nurettin Yıldız Hocamla birlikteydik. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Kardeşliği konuşuyoruz. Çok konuşulan bir konuyu konuşuyoruz ama devam da edeceğiz. Her sohbetimizin bu meselenin ne kadar konuşulmaya değer olduğunu inşallah sizler de göreceksiniz. İnşallah kalplerimiz kardeşliğe ısınır. Hani i̇nşallah. Rabbim